وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Kur'an'la ilgili bağlantılarımızdan birisi de Kur'an dinlemektir. Tıpkı Kur'an okumak gibi bir ibadette Kur'an dinlemektir. Özellikle bu notu neden önümüze koyuyoruz? Çünkü Kur'an dinlemenin bazen okumaktan daha üstün eğitim sonuçları olabiliyor. Okurken insanın dikkatini çekmeyen ayet dinlerken dikkat çekebiliyor. Okurken toparlayamadığın kalp huzurunu Kur'an'a yönelmeyi dinlerken yapabiliyor insan. Sürekli her gün bir saat Kur'an okuyan bir insanın bir zaman sonra okumakla ilgili sonuçlarda körelmesi söz konusu olabilir. Eğitim pedagojisi açısından söylüyorum. Ama haftada bir gün, iki haftada bir gün, bir saat başka okuyan birisini dinlediğinde bir farklılık muhakkak olacaktır. Çünkü Kur'an ömür boyu ders kitabıdır. Kur'an doğduğumuzdan öldüğümüz güne kadar kitabımızdır. Biz rutinleştirerek, bir tür aynı şeyleri tekrar ettiğimiz için sanki bir şey olmuyormuş gibi okumuş olmak türünden okur gibi atmosferden kurtulmak için zaman zaman Kur'an dinlemek gerekir Bu evde mesela eşi okuyor öbürü dinliyor ertesi gün ters yapıyorlar öbür gün ikisi de Kur'an okuyor şeklinde olabilir çocuk ben mesela bugün bir cüz Kur'an okuyacaktım çocuğuma dedim ki oğlum sen oku ben dinleyeyim bugün Musaf'tan da takip ediyorum bu ciddi bir eğitimdir Kur'an-ı Kerim okumak, anlamak onun bereketinden istifade etmek açısından diyebilirim ki benzetme olarak manuel bir vitesli arabada vites değişikliği gibidir. Evet motor değişmiyor, direksiyon değişmiyor ama bir vites değişikliği yapılabilir. Sık sık olmasa da zaman zaman Kur'an'ı dinleyerek bağlantımızı tazelememiz lazım. Bu bir eğitim metodudur ve esasen dinlemek insanın ihtiyaçlarındandır. İki kulak bir dil bunun için var denmiştir. Bu bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına gittiğimizde örnekler olarak onların da bunu yaptığını görüyoruz. Zaten Allahu Teala Kur'an okunurken dinleyin, susun buyuruyor. A'raf suresinin 204. ayetinde وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا kum turhamun. <تُرْحَمُون> Demek ki okunur ve dinleriz Kur'an'ın kendisi böyle bir tablo çiziyor okuyun okuyun da diyor اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ sana indirilen kitabı oku da diyor فَاسْتَمِعُوا وَاَنْسِتُوا Susun ve Kur'an'ı dinleyin kulak verin Kur'an'a da diyor Sadece okumak veya sadece dinlemek yetersiz kalabilir hep dinleyerek de değil okuyarak genelde ama zaman zaman dinleyerek ev içinde olabilir hoca talebe ilişkisinde olabilir İyi bir hafızın bir ses kayıt cihazından da dinlenmesi mümkündür. Bu asır Müslümanı için de gerçekten çok büyük bir nimet bu. Yani dünyanın neresinde güzel bir Kur'an okuyan varsa onu istediğin zaman cep telefonundan bile dinleyebiliyor olmamız bir nimet. Şu kadar ki burada bir ayrıntıya temas edelim. Yani Kur'an-ı Kerim'i edep dışı bağırarak çağırarak miting meydanları gibi, stadyumlar gibi yerlerde okuyup da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık olacak tarzda bağırıp, çağırıp, alkışlamalar, tebrikler bunlar keşke okunmasaydı bu Kur'an denecek şeyler, edebiyle, saygısıyla, tecvidine uyarak sese değil Kur'an'ın azametine kulak vererek dinlendiğinde bir ibadettir, okumak gibi bir ibadettir. Bir Müslüman Fatiha'yı okusa, hangi sevabı kazanıyorsa on sevap her harfi için demiştik aynı şekilde dinleyince de o sevabı kazanır ama sadece dinlemeye yüklenemeyiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim okuyordu ashabı onu dinliyordu aynı şekilde ashabı okudu o da dinledi demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Dinleyin beni." deyip Kur'an okuyordu. "Dinleyeyim seni. Kur'an oku da." dedi. Dolayısıyla Kur'an dinlemek de bizim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden birisidir. Diyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim dinleme işi bir iş olarak faziletli amellerdendir. Tıpkı sadaka vermek gibi tıpkı iki rekat nafile namaz kılmak gibi tıpkı Kur'an-ı Kerim'i açıp bir sahife Kur'an-ı Kerim okumak gibi ancak her ne kadar Kur'an-ı Kerim dinlerken abdest almak şart değilse de zihnimizin ve psikolojimizin dinlemeye hazır olması bereket açısından sevap açısından ve süreklilik sağlaması açısından şarttır sakız çiğnerken Kur'an dinlenmez herhalde lakırdı yaparken Kur'an dinlenmez herhalde bunlara dikkat ederek Kur'an-ı Kerim dinlemek lazım evet dinlerken kıbleye dönmek şart değil abdest almak şart değil hatta ve hatta müstehcen bir iş değilse mesela bir marangoz ağaçlarını yontarken Kur'an-ı Kerim dinleyebilir yürürken Kur'an-ı Kerim dinlenebilir bir hanımefendi bulaşıklarını yıkarken Kur'an-ı Kerim dinleyebilir oturup saygıyla dinlese daha faziletli olur ama ne kadar zihnimizi psikolojimizi ve bedenimizi Kur'an'a kilitlersek onun bereketinin de o kadar olacağında hiç şüphe yoktur biz elimizi ne kadar meşgul edersek alakamız o kadar azalacak azalan alaka belki sevabı azaltmayacak ama bereketi ve etkiyi azaltacak çünkü Kur'an-ı Kerim'den biz ruhlarımıza şifa içlerimizdeki darlıklara genişlik hatta hastalıklarımıza şifa umuyoruz sevaptan sonra e bunların oluşması için de bir yönelme gerekiyor Doktor hastaya nasıl tedavi olacağını tarif ederken hasta camdan dışarıya mı bakıyor? Ne kadar dikkatli dinlersen doktoru o kadar iyi anlıyorsun diye dikkatli dinliyorum Bu da mümkün olduğu kadar tefekkür etmemizi sağlayacaktır Evet Kur'an-ı Kerim'i dinlerken bir alimin bir müfessirin Kur'an-ı Kerim'in derinliklerine dalıp bir şeyler anladığı gibi tefekkür edemeyebiliriz ama Allah'ın kelamını dinliyoruz diye cenneti tefekkür edebiliriz o esnada. Mahşer yerinde duruşu tefekkür edebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le buluşacağımız havsi ı Kevseri tefekkür edebiliriz, düşünebiliriz. Buna bir engel yok. Manasını bilmek, tefsirini bilmek şart değil bir şeyler düşünmek için. Mümkün olduğu kadar Sesten değil Kur'an'dan etkilenen Müslüman olmak lazım. Elbette güzel ses de bir nimet. Sesi güzel ve ihtimamlı bir hafızın okuduğuyla insanın huşuğu artar, gözünde yaşlar akar. Bunlar güzel. Bunlar güzel. Bunun içinde Müslüman özellikle ayırdığı boş vakitlerinde bunu yapması daha da faziletli bir ibadet. Evet her zaman yapılabilir Kur'an dinlemek ama bugün inşallah kahvaltıdan önce yarım saat filan hafızdan Kur'an-ı Kerim dinleyeceğim. Kapıyı kapattım gürültü yok başka meşgul edecek bir şey yok telefonu da kapattım gürültü yapmasın diye bu mübarek olur. Hoca kardeşlerimize çocuklarını Kur'an-ı Kerim öğreten ninelerime, dedelerime ve annelere ve babalara tavsiyem odur ki çocuklara oku sayfanı dinleyeyim seni dediğimiz gibi şimdi ben okuyayım bir sayfa sen beni dinle diyerek dinleme, Kur'an dinleme eğitimi de vermeye çalışalım. Çünkü hep okuya, okumaya alışmış birisini sen şuradan bir ayet dinle derken bunaltabiliriz. Dinlemedikçe rutinleşir okumaları onun. وَسَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ يَجُمْعِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةً فَعُلْ مُؤْمِنِينَ